Açıkçası herkizi iyi fikirler. 94.9 Açık Radyoda bir programda daha birlikteyiz. Bugün birazcık mimarlık konuşacağız gibi gözüküyor. Zaman zaman İstanbul limanı ile ilgili programlar yaptım. Gün geçtikçe de İstanbul limanının dünyanın en güzel limanı olduğuna da karar verdim. Çok tuhaf bir şeydi İstanbul. ...bir türlü çirkinleştiremiyoruz o olağanüstü güzelliği yapılan bütün yanlış uygulamaları da bir şekilde barındırıyor ya da eritiyor bünyesinde. Boyada bir şey vardır işte ne bileyim beyaz bir boyaya işte mavi katmaya başlarsınız bir süre sonra o doygunluk noktasında ne kadar mavi katarsanız değişmez o boyanın rengi. İstanbul'da biraz öyle müthiş bir şeyle hazım gücü var diyelim... Evet bu hafta Kız Kulesi'ni konuşacağız. İstanbul Limanı'nın en önemli sembollerinden, sembol yapılarından bir tanesi. İç mimar Ümit Elgin konuğum. Ümit hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Sana bir Kız Kulesi uzmanı desem doğru bir cümle kurmuş olur muyum? Gibi aslında tam doğru cümle şöyle kurulmuştu kız kulesi ci yani simitçi der gibi kız, kız kulesi ci e, ne zaman yapılmış kız kulesi e, çok eski aslında e, tamam. tahmin ettiğimizden bile çok eski bildiğimizden de çok eski. Ama böyle sizin keyifli girişinizi ben de bir giriş yapayım. Hı -hı. E, 17. yüzyıl gezginlerinden Gerolat'ın bir e, İstanbul Limanı'nda bir girişi var. Hı -hı. E, zamanın gezginleri genelde e, mimar oluyor veya çizim yeteneği olan insanlar oluyor. Bunlar Hı -hı. E, deniz yoluyla dünyayı geziyorlar. Hı -hı. Bu limanların resimlerini çiziyorlar ve kendi ülkelerine gittiklerinde bunları resmedip kitaplaştırıyorlar. Hı -hı. Taş baskı gravür yöntemleriyle. Hı -hı. Erol İstanbul Limanı'na girişinde şöyle bir cümle kullanıyor. Ee, i̇lk anda böyle büyülü bir kente girdiğimi hissettim diyor. Ve işte kız kıyısını görüyor. O, o sahneyi anlatıyor. Böyle bir masal dünyası gibi bir anlatım var. Hı -hı. Ee, mimarı belli mi? Ee, çok mimarı var. Çok, çok değişik dönemlerde yıkılıp yapıldığı için. Hı -hı. Ee, yani aslında geçmişi e, milattan önceye uzanıyor. Neredeyse şehrin tarihiyle. Yaşıt bir şey var, geçmişi var Kız Kresi'nin. E, yapım nedeni fener olamaz herhalde. Herhalde sonradan fener oldu. Sonradan fener oldu. Çünkü oldu. o dönemde fener yani denizlilikte fener biraz böyle daha gündem dışı bir şeydi. Tepelerde ışık, ele, ateşler falan yakılıyordu ama yani böyle hani bugünkü düzenli bir fener sistemi o günkü olanaklarla yoktu herhalde. E nedir? İlk milattan önce 411 hmm. bu, e, hikayesi o, o dönem bir e, savaş sırasında bir savunma e, kulesi gibi demeyeyim de e, savunmaya destek e, adacın üzerine bir e, yapı yapılıyor ve adacıktan e, saray burnuna zincirler giriliyor hmm. ve boğazın girişini kontrol eden hmm. e, bir işlev üstleniyor. Arada sandallarla e, deniz yüzeyinde tutulan bir zincirle. Boğazın Sandallar göğüsü, şamandıra göre görüyor herhalde. Saman, aynen. E, ve o dönem anlatılanlarda tabii e, bir adacık diye geçiyor ama karayla bağlantısı olduğu da söyleniyor. Yani insanların bir döneme kadar oraya yürüyerek gittiğinden Abi, bahsediyor. Öyle mi? Tabii. Tabii. Ee, ya bu arada ben hani girdik ne tarafa bu, doğru gidiyor o zaman şey karşı tarafa karşı yani. Tarafı, yani. E, e, yani öncelikle ben <gülüyor> bu mikrofonda olmaktan ve açık diye, <gülüyor> böyle bir havada özellikle açık olmaktan çok keyif aldım söyleyeyim ee, o, ne, ne, biraz programın konseptine de uygun düşecek hani bolca denizden de konuşabiliriz kız kulesi ile alakalı. Evet herhalde kız kulesi ile ilgili çok konuşacak şey var. Kız, kız kulesi ile e, şey arası e, salacak arası yaklaşık 180 metre ve e, bildiğim kadarıyla Boğazın en tehlikeli çatal akıntılarından biri evet. bu arada ve sandalcılar özellikle yani e, kulenin ee, önünden geçmekse etrafından dolanmayı tercih ediyorlar hı hı. Ee, Hatta <gülüyor> e, 1950'lerde oralarda yelken kullanan insanların hani Oradan geçmenin çok tehlikeli olduğunu Sadece küçük bir boşluk bir yarık olduğunu Ancak o yarıktan geçilebildiğini anlatıyor hı hı. İhtimalen o dönemden e, kalan o yol kalıntısı Veya yeraltı yolu bağlantısının kalıntıları halen duruyor İhtim Daldın mı? Dalmadım ama dalma girişimleri oldu. Ee, özellikle Kız Kulesi'nin diğer tarafı 20 metreye varan bir yüksekliğe sahip. Ee, bir dönem orada öyle bir şey çıkmıştı. Bizans döneminde Mısır'dan gelen bir geminin battığı ve 14 sandık Bizans altının orada olduğu. Ama Arkeoloji Müzesi'nde... Ee, arkeolog ve dalgaç olmadığı için o dönem böyle bir şeye izin verilmemişti. Hmm. Onu biliyorum ama hani çok merak ediyorum. Peki bu bir efsane mi yoksa doğru mu? E, efsane diyelim. Hani. <gülüyor> Peki çok fazla tadilat gördü herhalde Kız Kulesi. Ben bir zamanlar iki tane kulesi varmış diye duydum. Doğru mudur? Doğrudur. O sanırım 1700'lerin başında bir yangında. O kule değil de Fener Kulesi aslında ee, Orada çıkan bir şeydi Yağ kandilinden rüzgardan çıkan Bir yangında e, o, o kısmı şey Bartlett'in ve Thomas Alam'ın gravürlerinde gözüküyor O kısmı sonra o yangında e, Yok olmuş gitmiş Peki e, Kız Kulesi tabi enteresan Ben geçen akşam e, gitme şansım oldu İlgilisi e, anlatırım da e, Çok uzun zaman Halka açık değildi Doğrudur. Dolayısıyla kız kulesi böyle boğazda sevimli, tarihi küçük bir kule gibi gözüküyordu. Ben içine girince biraz böyle şaşırdım. Yani gerçekten çok etkileyici bir mimarisi var. Özellikle işte bir ara dışarıya çıktım teras ya da bahçe kısmına. Olağanüstü bir... İstanbul'a bakış noktası... ...yani etkilenmemek... ...işte başında da söyledim... İstanbul zaten olağanüstü güzel bir... E, ...şehir... ...yani bir taraftan bakıyorsun Karadeniz girişi... ...boğazı, öbür taraftan bakıyorsun... ...Marmara, öbür tarafta Tarihi Yarıma'da orada... ...Pera filan... E, ...sarhoş oluyor... Yani. Ben, ben <gülüyor> Sen... çok bencilce bir şey söyleyeyim... E, ...keşke halka açılmasaydı... ...öyle mi neden... <gülüyor> Ya e, tam tersi aslında söyleyeceğim şey de e, keşke açılmasıdaki e, işin kısmı ben bir dönem orada yaşıyordum. Ha onu soracağım. Yani o, o işin o, bencilliğin o, tepe o, noktası. O, o, <gülüyor> o, o programın önemli lokmalarından bir tanesi. Ona daha geleceğiz. <gülüyor> e, peki niye açılmasın halka? Onu ciddi soruyorum. Yani bu ya da bu ciddi bir düşünce mi? Yani çok ciddi bir düşünce şöyle bir düşünce. E, Kız Kulesi e, nin ne ebatları konusunda yani e, şi, şimdi cümleyi bitirmeden önce soruyu sorayım e, dinleyen varsa <gülüyor> hayal etsin Kız Kulesi'nin e, ölçülerini yani ne kadar yüksek bir bina olabileceğini veya e, hani kaç katlı bir binaya eşdeğer olduğunu Kız Kulesi 9 katlı bir bina hmm. yani ölçek olarak bizim gözümüzde hiçbir zaman 9 katlı evet. bir bina evet. ölçeğinde olmadı. Onu işte onu demeye Bu, Bunun bir sebebi kule şey ulaşamamazlıktan yani oraya gidememekten ee, onun dışında bu ulaşamamazlığın verdiği neredeyse Nazım Hikmet'ten Orhan Veli'ye bütün şairlerin bütün yazarların kıs kıs ile ilgili bir şeyi var. Yani anlatısı var, bir şiiri var, bir hikayesi var. Dışarıdan ama. Dışarıdan. O e, ulaşamamazlık sürekli ona dair düşler kurmamızı ve hayal etmemizi gizem, gizem yaratmış. Sonra kendi orada yaşadığım dönemleri Düşündüğümde, içine girdiğimde bir hayal kırıklığı. Yani Peki o zaman ben biraz daha sonra gelmek istiyordum ama ne ha. alaka insan niye kız kulesinde yaşamaya karar verir ve nasıl bunu becerir? Yani hiç kimsenin sokurmadığı bir yerde ne yaptın? Ka kart hamili yakırımdır diye kartımı götürdün, mi tavladın. Nasıl bir şey oldu? <gülüyor> resmi yollardan başvurdum ama gayri resmi yollardan bir şekilde kendine çekti diyeyim. Niye gittin kıskövesinde yaşama? Evinde ne tür yaşadın? Baya ev gibi mi? Geceleri kaldın mı? Yoksa... Yani şöyle aslında o dönem Mimar Sinan iç iç bölümde öğrenciyken e, bize bir takım projeler veriliyordu veya biz bir takım projeler buluyorduk ve bunları hayata geçiriyorduk. Sanal e, projeler tasarlıyordu. Röle vermeni. E, mekan tasarımı diyelim ki hı hı. E, bir binayı alıp o binanın içine bir sinema salonu tasarımı yapmak veya bir daha küçük, ölçekte, oluyor bu? Daha, daha küçük ölçekte <gülüyor> varmış gibi olacakmış gibi vesaire Hı. gibi veya hayal bir plan alıp o plana bir e, ailen aile yaşantısını ailenin de kimliğini çizip bir ev tasarlamak gibi Hı. mizansenler vardı ama bu mizansenlerin içinde ben hep daha real bir şeyler yapayım ve bu projeler bir şekilde okul projesi olarak kalmasın hayata geçsin hayaliyle seçtiğim mekanlardan biri de kız kulesiydi. Hmm. Ve hani onunla ilgili böyle hani deli gibi bir şeyler arıyorum ulaşmaya çalışıyorum vesaire bir şekilde bir şey oldu ve ben orada oraya gitme şansını elde ettim. Hı. Resmi yollarla mu ama gayri resmi yolda. Üsküdar herkes o dönem Bu gayri resmi yol ne oluyor? Sandal atlayıp yanına e, adaya çıkmak mı oluyor? Ya öğren, öğrenci olarak ve üniversiteden yazılı izinle e, kılavuzluk müdürlüğüne başvurmuşum vesaire ama hani herkes de bir şekilde kuleyle ilgilendiğimi öğrenmişti artık. Hı. E, Üsküdar Belediyesi'nden e, basın departmanından aradılar. İşte özel kale müdürleri geldi kız küresine, Üsküdar Belediyesi'nin motoruyla göndereceğiz. Sen de merak ediyordun gitmek istiyordun. Eee Dahil olur musun gezi? E, tabii dedim. Tabii müthiş bir heyecan. Apart apart gittim. Tabii iletişim ve hayat şartları bugünkü gibi değil. Cep telefonu diye bir şey yok hmm. vesaire. internet vesaire. Fotoğraf çektim. mi? Herhalde kulenin içiyle alakalı bir tek benim çektiğim fotoğraflar var. Yani belge restorasyondan olarak. önce. Tabii tabii. Ha. Yani belge olarak bir de öyle bir şey oluştu. Bel, belgelerini toplayan kişi olmaya başladım ilk altı ay neredeyse böyle deli gibi bir şey ararken ondan sonraki süreçte, işte onun günlüğü de vardır. Hmm. Ee, on küsur yıldır, 92'den bu yana ee, hemen hemen her gün e, bende olmayan bir şey geliyor. Bende olmayan bir şey geliyor. Kule ile alakalı. Belge geliyor. Belge, bir şey oluyor, bir anlatı, bir <gülüyor> hikaye. Peki ne kadar süre kaldın ya da gittin Kız Kulesi'ne? O, o gün bir saat sürdü bunların Kız Kulesi macerası ve ayrılmak istediler. Ben Nasıl olur hani? Yani daha yeni geldik. Daha yeni geldim falan. <gülüyor> ee, kule görevlisi dedi ki yani istersen bu gece burada kalabilirsin dedi. Kalış yok kalış. <gülüyor> Süper bir tekniği. Tabii bizimkilerin, evdekilerin haberi yok. Hani ben neredeyim, iletişim kurabileceğim hiçbir şey yok, telefon yok. Yani şehrin oda, ortasında bir adadayım resmen. Hı hı. Ee, evet, evet. E, peki kalacak yatak yorgan bir şey var mı diyorsun? Vardı vardı. Evet. ...vardı ama pek de yatılmıyordu yani. E, ne kim yaşıyordu kız kulesinde resmi görevli olarak? Ve daha öncesinde yaşayan aileler vardı e, ama... Bin... E bunlar görevli yani Fener, görevli, fener... fener aile. 1950'lere kadardan bahsediyorum. Hı. Tabii onların da ilginç hikayeleri var. E, birçoğu e, şey... E, ...akıl hastanesinde yatmak zorunda kalmış ne? vesaire... Yalnızlıktan mı? Var orada bir şeyler. Yani. Ha Kızgınesinin içinde bir şeyler. Bir şeyler var. Ee, o yüzden de böyle bir, bir, bir dönem bir kanun çıkartmışlar. Belli seneler orada yaşayabiliyorlar. Yani iki yıl kadar yaşayabiliyorlar. Sonra değişiyor gibisinden. Ha şey pilotların şeyi gibi tahammül. Tahammül sınırı iki yıl. <gülüyor> ondan sonra değişe başka bir kurban geliyor. Hatta Müslümanların <gülüyor> e, sanırım yani ilk çevrilen e, e, siyah veya sessiz filmlerinden biri de. Türkiye'de çeviren Şu an kaydı yok ama Kız Kulesi'ne çevrilmiş Kız Kulesi'nde bir, bir facia diye bir filmdir Öyle mi? Bir, bir tiyatro oyununda Peki kısmını. ben biraz ismini merak ediyorum ee, Neden Kız Kulesi biliyor musun? Birçok ismi var e, Orijinal ismi ne? Yani ilk işte Milattan önce İlk e, aslında Dam Damalis Dam Yani bu bahsettiğim olaydan 120 yıl sonra Milattan önce 340'lardı Yine bir savaş sırasında bir komutanın eşi veya gözdesi o dönem hani e, evli kavram çok fazla da yok hani gözdesi denilen bir kişi Damal isminde o savaş sırasında kuşatma sırasında vefat ediyor ve onun anısına bir heykel yapılıyor oraya adaya adaya e, bir anıt yapılıyor aslında. daha kule yok ama bu zincirden sonra he, zincirden peki bu arada zincire bir tekrar döneyim şu Fatih Sultan Mehmet'in meşhur zincir, ben Haliç ağzında diyebilirim. Bu İk, ikinci bir zincir Bu mi? ikinci bir zincir ve büyük olan zincir. E, Haliç ağzındaki zincir zaten e, gemilerin karadan yürütülmesine neden olan zincir. Hı, evet, evet. Peki e, isim e, Kız Kulesi'ne kadar nasıl geldi? Da, işte. Daha sonra e, tam tarihi 1143'lerde Manuel Komenas Tönümü'nde bir savunma kalesi orada artık inşa edilmeye başlıyor ve küçük kale diye Arkla diye geçiyor ismi hmm. daha sonra yakın zamana geldiğimizde meşhur işte hikayesi herkesin bildiği çocukluğundan anlatılan nedir o işte işte kralın kızı kuleye kapatılıyor işte yılan üzüm sepetinden çıkan bir yılan vesaire işte Orada bir kızla kuleyi bir bağdaştırma hikayesi. Hı hı. Ama ondan önce çok daha ilginç bir hikaye var. Hero ve Leander'ın efsanesi var. Ee, Hero ve Leander'ın efsanesinde de Hero işte Afrodit Tapınağı'nın rahibelerinden ve bir kulede yaşıyor. Ee, karşı sahilden bir genci aşık oluyor. O genç geceleri işte yüzerek e, sevgilisinin tuttuğu fenerin ışığına doğru kuleye ulaşıyor. Ee, onlar e, kulede Birlikte oluyorlar, bir aşk yaşıyorlar. Böyle bir hikayenin sonunda <gülüyor> fırtınalı bir gecede Heron'un tuttuğu fenerin ışığı sönüyor ve Leander işte boğazın sularında Kaybol. olarak kayboluyor. Onun sabah kareye vurmuş cesedini gören Heron da kendini sulara bırakıyor diye bir hikaye var. Heron ve Leander efsanesi diye. E, sanırım o dönem yani Osmanlı'nın son dönemleri e, İstanbul'da yaşayan Fransızlar e, bu hikayeyi Hani olsa olsa boğaz ve ada işte kule fener e, kız küresine yakıştırıyorlar ve birçok Fransız kaynağında Thöder Leander diye geçiyor Leander'ın kulesi diye geçiyor Hı -hı. ama hikayenin orijinali aslında Çanakkale Boğazı'nda geçiyor ama kız küresinin üzerine fazlasıyla yapışmış bir hikayedir bu. Anladım. Peki e, iyi gidiyoruz. E, Gürkan'dan rica edelim bir e, müzik arası ne seçti bu hafta bilmiyorum doğrusu müzik, Gürkan. 30 Indi me leladim ma leladim fay. Hiridims gla alazunju leladim fay. Hiridims gla num zima voz ematlu. Hiridims leladim fay. Hirdim Evet Gürkan gevende ile başladı ve boy yerkiymiş çalan parça. Evet. E, Ümit Elgin İç Mimar Konum Kız Kulesi'ni konuşuyoruz. Siz müzik dinlerken e, ben böyle getirdiği dokümanları böyle karıştırırken bir sayfa açıldı. Radikal'de yaşamda çıkmış. Kız Kulesi aşığı başlık. Kız Kulesi'ne tutkun İç Mimar Ümit Elgin sevdiğinin yenilenip restoran haline getirilmesine isyan ediyor. Piramitleri restoran yapabilir misiniz diye de soruyor. E, ben pek aynı fikirde değilim piramit benzetmesi çok iyi olmamış çünkü tamam, pir piramit biraz... içinde yaşanan bir şey <gülüyor> değil ama e, Yok, biraz gazeteci ağzıyla yazılmış <gülüyor> bir yazı tam olarak bana ait bir cümle değil tamam. orada şu... anlatılmak istenen şu e, e, yani e, Kültür Bakanlığı'na ait bir yapının Turizm Bakanlığı tarafından ihaleye açıldığı bir süreç oldu o süreçte de şöyle bir cümle geçiyordu 1400 metrekare kapalı inşaat alanı turistik testi olarak işletmeye atılacaktır diye. Hı -hı. Şimdi e, Kız Kulesi İstanbul'un tarihine eşdeğer. önce 410 uzan bir tarihi var. E, e, Topkapı Sarayı'ndan ve birçok tarihsel yapıdan çok daha eski bir yapı. Hı -hı. Ve e, iki kıtı arasındaki tek yapı konumuyla da ünik eser konumunda. Hı -hı. Hı -hı. Yani birinci dereceden tarihi eser olmasını geçiyorum... Beş yıldızlı birinci eser durumu var Ünik eser bir eşi hmm. benzeri Dahi Yok. olmayan bir eser hmm. ve Siz hiçbir şekilde kimliğini tanımadan Sadece bir e, kapalı bir kutu Bir inşaat alanı Ve sen al bunu e, Turistik resmi olarak işlet Denildiği için o dönemden kalan bir yöntem hmm. Şimdi e, bütün restorasyon e, Projeleri benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de hep tartışma yarattı Çünkü restorasyonda kaba iki tane Şey var yaklaşım var bir tanesi işte olduğu gibi koruyup e, hafif onarmak. Bir tanesi de yeniden yapmak. Mesela Yedikule surlarıyla ilgili öyle bir tartışma çıkmıştı hatırlıyorsun. Neden yeniden yapıyoruz? Hani Çünkü bunları... e, birçok e, tırnak içinde e, surlarda gizlenen hazineler var. Bir şekilde bunları eşip deşip bulmak gerekiyor. Hmm. Birileri de o, e, yıkıp yapmadan nasıl bulacak onları? Yani bu, bu, en biz bu, bu, tarafı bulundu. Peki oldu. bulundu böyle bir hazine. Mutlaka bir, kız de benzer hikayeler oldu. Yani 1945'teki yıkılmasının ana sebeplerinden biri oydu bir anlatılan bir e, hazine hikayesi. Ve o hazine bahanesiyle e, orijinal e, ahşap kısım yıkılıp betonarme olarak inşa edildi. Adına da yenilenmedendi. Hmm. Bu tabii ben biraz işi abartarak söylüyorum ama temelde e, yıkıp yapsanız da ee, yeniden kullansanız da Farklı bir şey de yapsanız Temelde asıl şey Restorasyonun temelde asıl olması gereken Kullanılması Kullanılmayan hiçbir yapı e, Çürümeye ve yok olmaya mahkum durumda evet. Kullanma <gülüyor> ve fonksiyonu çok önemli Hı -hı. Yani bunu Bir şekilde yapılmalı ve kullanılmalı Kimse restorasyona karşı değil Kimse Hı -hı. yeniden yapılmasına veya Halkı açılmasına da Kesinlikle karşı, karşı değil. değil Ama orada bir büyü var ee, İstanbul Antikopisi yayınlandığı dönemde e, benden kıskoyası maddesini yazmamı istediler. Hani hmm. benim için çok önemli ve çok hani hayatımın en önemli görevlerinden biriydi o. Çünkü bir hmm. Anseklebi diye bir madde yazıyorsunuz. Ben onu yazmayı beceremedim. Çünkü o kadar çok e, bilgi vardı ki ve 500 kelimeyi geçme demişlerdi. E, kule tarihsel olarak anlatılmasından çok daha öte bir anlamı var. Yani onun ona yüklediğimiz anlamlar onun tarihinden çok daha güçlü ve çok daha dolu. Hmm. E, e, e, bir dönem verdiğim konferanslarda Ben şöyle bir cümle kullanıyordum. Kısk vesile yıkılsa umurumda bile olmaz diye. Çünkü onun üstüne giydiğimiz elbise o kadar güçlü ve o kadar değerli ki o onun varlığını ötesine geçiyor. Yani bir binayla tariflenir bir şey olmaktan çıkıyor bir efsaneye dönüşüyor, bir şey, masala dönüşüyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Kızkıyısı bir adam var ortalıkta ve herkese herkese kızkıyısını anlatıyor ve herkese kızkıyısından bahsediyor. Ben şöyle bir şey yapmaya başladım. İnsanlara boş mektuplar vermeye başladım. Bir zarf içinde bir kağıt ve kızkıyısı soru işareti yazıyor. Hı. Gelen mektuplarda kızkıyısın ismi bile geçmiyordu ama okuduğunuz zaman evet bu kızkıyısı diyordunuz. Öyle bir yani verdiğiniz mektuplar bana Kız Kulesi'ni anlatma Anlat, evet. diyordunuz. <gülüyor> Ve benim bilmedi. kimlere veriyordunuz bu mektupları? Herkese. Herkese. Hatta bana hani... bana gelmedi. <gülüyor> bu yani yazmak isteyen varsa posta kutusu 56 Kadıköy. İstanbul Ardası'nda mektup gelebilir. Tamam, o zaman gelebilir. Bir, bir, bir, bir duyuru Kız ile ilgili e, yazmak istediğiniz bir şey varsa Ümit Elgin'e iletiyorsunuz. Bu, bu mektuplarda e, o büyüsü büyüsüyle alakalı, kendisiyle alakalı bir takım şeyler anlatılıyordu. Ben eminim ki bu mektubu, e, yani Kule'yi gördükten sonra kişi bu mektubu yazamayacaktı. Kule'ye insanların girmesini bu yüzden ben istemiyorum. Hmm. Çünkü o, or orayla ilgili herkesin kafasında <gülüyor> bilmediğimiz bir hikaye var. Ve bu hikayenin mutlaka kaydedilmesi lazım. Bir şekilde birisini ona dur gitmeden önce sen bir kafandaki kıskıvışını anlatsana. Ondan sonra içeri gir demesi lazım. Bu yapılamadığı için oraya gir, girdiği an yeni bir dünya ile ve yeni bir e, masal dünyasıyla karşılaştığı için geçmişteki hikayesini unutuyor ve hiçbir şekilde de belgeleyemiyoruz onu. Valla ben işte çok yakın bir zamanda girdim yani ne zaman. Işimiz, Biz şöyle Pazartesi. bir şey yaptık. Ee, Kız Kulesi'nin kitabını yazdıktan sonra e, bir şey rica ettim ben orayı işleten firmaya. E, Kız girişine bir defter koyabilir misiniz dedim. İnsanlar içeri girmeden önce bir, şey bir şeyler yazsın diye. E, çok özel bir defter yaptılar. Anı kabire defter yapan adamı buldular falan. Çok güzel bir defter hazırladılar koydular oraya yazılan yazıların çoğunda işte yemeğin tuzu az, plastik bardakta çay içiyoruz yani iş oraya gidiyor o zaman buradan şöyle bir sonuç çıkartabilir miyiz sevgili Ümit yani senin kişisel heyecanların çok da paylaşılmıyor o zaman yani yok öyle değil açıkçası yani hoş şeyler yazanlar da olmuş aslında bence girer insanlara nasıl yaklaştınız ve neyi sundunuz çok önemli yani çıkarken ya yani mesela benim açımdan doğrusu bir kere ben şey mimarisinden de, mesela o şeyi sorayım ee, bir gergi sistemiyle geçen bir e, çatı var. Ahşap bir çatı sistemi var. O orijinal midir yoksa sonradan mı yapıldı? Sonradan. Yani içinde e, duvarları dışında orijinal hiçbir şey yok. Hatta o çatı bir, yani restorasyonla ilgili eğer bir şey tartışacaksak mesela bir dönem o çatı da yoktu. Mesela orası aslında... E, yani Şeyin, açık mıydı? Esma açık, Sultan açık, gibi çatısı yok muydı yani? Açık bahçesi ve orada iyi de ağacı vardı. İşte Gerolatın bahsettiği şeyde. E... Böyle şeyi sorayım yani o çatının açık olması, çatı çöktü, duvarları var ama çatısı yok mu? Orada öyle bir bina mı yok? E, surlar var, üzerindeki çatı daha önce yoktu. E, i̇çerisi bir e, avlu avlu ve bahçeydi. Topmazgalar daha sonra Osmanlı'da topmazgaların olduğu sonra onları korumak için bir üzerine bir Çatı yapılıyor. Ne zaman yapıldı acarlık? Ee, Osmanlı döneminde 1945 restorasyondan sonra da o yıkılıyor. Ee, ilave bir e, ambar deposu var. O bina yıkılıyor. Daha sonra askeriye e, e, burayı kullanmaya başlıyor. Askeriye döneminde. De. Ne olarak? Depo olarak kullanılır. Nedir? Savunma kulesi gibi ama hani hani Amerikanın bir gizli üssü gibi de aslında geçen Rus gemilerin. Fotoğrafları çekiliyor, işte kayıtları alınıyordu vesaire gibi şeyler. E, askeri Vallahi döneminde onun için akıntı bunun önleririm yani. kadar gitmeye gelir, kadar. O o dönemde de askeri içine beton ermeden yeni bir bina inşa ediliyor. E, hmm. Bu son restorasyonda da e, tartışılan konu oydu aslında. Kule orijinaline döndü aslında yani e, o beyaz gördüğümüz kule askeri döneminde orijinal duvarlarının sıva ile kapıtılp beyaza, boyan. beyaza boyanmış haliydi. O içindeki bina söküldü ve dışındaki sıvalar sökülünce kulenin orijinal taş yapısı, taş çıktı. yapısı ortaya çıktı. Peki, e, sence restorasyon başarılı mı? <gülüyor> e... Çünkü ben şeye çok şaşırdım. Ee, bir kere biraz bildiğim için yani kız kulesi gibi bir şeyden bunun gerekli izinlerinin alınması, işte bu projelerin kabul ettirilmesi yani herhalde anahtar şeyine, kilidine kadar e, müdahale... Ediyorlardır diye düşünüyorum yani öyle olmuyor maalesef olmuyor mu öyle olmuyor yani nasıl oluyor? öyle de olmadı bunu hani burada söylemem çok doğru olmaz ama öyle olmadı kesin niye doğru değil yani söylenmemesi gereken ne var yani restorans... iftira atmış olurum dedikodu yapmış olurum ee, yani gerek yok şöyle söylesen doğru mudur ee, senin kafanda olması gerektiğini umduğun bir restoran olmadı mı? Şimdi re restorasyon ekibi konusunda e, hiç tartışmayacağım. Çok iyi bir ekip çalıştı orada. Hmm. Mehmet Alper bu konuda çok e, deneyimli ve e, gerçekten gönülden emek veren bir ekip o, ekip kurdu ve orada çalıştılar. Onların yaptığı işi... Mimar. Mimar, restoratör. Hmm. E, onların yaptığı işe hiçbir şekilde benim e, bir şey söyleme şansım yok. Ama sonuçta orası bir ticari işletme olarak e, e, alındı. Ve ticari işletmenin bir takım gerekleri var. Bir an önce bitmesi lazım. Ee, Aceleye mi geldi yani Her şey çok doğru yapılmamış olabilir Yani sonuçta orası e, Arkeolojik değeri olan bir yer Ve belki restorasyondan önce Arkeolojik kazı olması gerekiyordu Şimdi arkeolojik hiçbir müdahale yapılmadı e zaten e, birinci dereceden tarihi bir bir ama bir şey merak ettim kıs kulesinde ne tür yani kaç metrekare yüz ölçümü kıs kulesinin 500 metrekare 500 metrekare neresinde arkeolojik kazı yapacağız yani nasıl bir arkeolojik kazı dediğim gibi ne bulmayı umuyoruz o kazıda en önemlisi sarnıçlar yeraltı yolları yani kıs kulesinden karaya yeraltı yolları mı var evet var e... Yani nasıl var? Ee, yazılı kayıtlar var, anıtlar var, gezginlerin e, hikayeleri var. E peki yol varmış, var olan bir yolun altında niye tünel geçiyor? Şey için mi? Savaş zamanı için falan mı? Şimdi bu birebir yürünen bir yol olmayabilir, bir hmm. su yolu da olabilir. Ee, peki, yani hemen şöyle bir şey söyleyeyim. söyleyeyim, çok yakın bir döneme kadar. <gülüyor> e, 1700'lerden başlayan ve bu çok yakın bir döneme kadar her dönemin gezginlerinden Evliya Çelebi'den Misyoner'den İncicihan'dan ve yakın döneme kadarki sandalcılardan kıs güresi bir tatlı su kaynağı. İnsanlar oraya e, su almaya gidiyorlar. Yani sandalcılar tuzlu suyun ortasındaki bir adacığa tatlı su almaya gidiyorlar. Su kaynağı var. Su yani. kaynağı var. Bu su kaynağı da ihtimalen restorasyon sırasında bulundu ve kapatıldı. Hangi? 45'teki restorasyondan mı? Yok yakın dönemdeki restorasyonda. Çünkü o bir arkeolojik kazı gerektirecekti. İnşaatın uzamasına sebep olacaktı. Bu son yapılan restoran. Son yapıldı. Yani bir sarnıç vardı. Bir veya iki sanç. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen orada yaşadın. Ee, bu anlamda hiç baktın mı yani e, o fotoğraflarını çekmiştin o ee, sanışların girişleri bir şey yani o balıkçılar gelip su alıyorsa demek ki bu, bu ya bir çeşmedir ya bir kuyudur ya bir şeydir gözüküyor aynen. olması lazım. Ee, yani e, ihtimalen adanın dışında e, hiçbir müdahalenin olmadığı yerde bir giriş var bir kapak e, görüntüsü veren bir yer var ama e, kulenin kendi bünyesinde ancak eee askeri içine betonarme bir bina yaptığı için bütün onların hepsi kapanmış. Kapanmış. Bu restorasyon sırasında çıktı. Bir su kaynağı bulmuşlar. Ne olduğunu çok anlamamışlar ve betonda kapatmışlar. Askerler mi yapıyor bunu? Yok, bunu 1900 yani en son en restorasyonda, son. 2000 yıllık restorasyon. Peki bu tür restorasyonlarda restorasyon sürecince fotoğraf çekiliyor mu ya da video çek artık yani sonuç olarak herhalde Kız Kulesi gibi bir şeyin restorasyonu yapılıyorsa bunun bir de belgesel filminin de yapılıyor olması ben Önceden varsayıyorum. Şimdi ben e, başka yerlere gidiyor konuş. Ben şöyle çok net bir şey söyleyeyim. 92 yılında ben kız kulesiyle ilgili araştırma yapmaya başladım da bir hayaldi onunla ilgili bir şey bulabilmek. E, 93 yılında biz Kule ile ilgili bir kitap yazmaya karar verdiğimizde e, hem ne haddimizi dedik. Yani ben genç bir öğrenciyim, üniversite okuyorum. Ve bugüne kadar Kule ile ilgili herhangi bir şey yapılmamış. Herhangi bir dokumentasyon çalışması Şimdi yapılmamış. Şimdi onu söyleyecektim. Yani ile ilgili ne kadar sağlıklı bir kaynaklara ulaşıyor ya da belgelere ulaşabiliyoruz. Ee, biz, yani bugüne kadar yazdığımız her şey ulaştığımız kaynaklar zaten. Ama e, biz bu kitabı yapmasaydık Hı -hı. zaten yoktu. Yani kimse yapmamıştı. Yani... Bugüne kadar kimse belgelememiş, kimse kaydetmemiş, kimse bir yere bitirmemiş. Evet, eee, dinleyicilerimize aktarayım. Önümde kübeli bir table kitap var. Geçmişten geleceğe kıskılısı soru içerdiği, Ümit Elgin imzası var. Çok da hoş bir kitap. Tek kitap mıdır bu kıskılısı ile ilgili? Değil. Ee, ilk kitapçık aslında Aykırı Dergisi ve sonra Yakının önderliğinde kıskılısı akşamları düzenliyorduk. ...Şiir Milleti diye. O dönemden o şiir akşamlarının öncesinde bir gece hazırlanmış bir kitapçık gibi bir dergi var. Bu ge şiir geceleri Kıskülesi'nde mi yapılıyor? Kıskülesi'nde e, şairler, müzisyenler... Toplanıyordunuz. Toplanıyor. Yani halka bu son operasyonlar önce açılmıştı o zaman. E, çok da açık değildi. Kendi aramızda organize ettiğimiz, daha çok böyle o şair e, ve yazar ekibinin organize ettiği... E... Bir toplantı Bir toplantı, toplantı gibi yani adada işte 5-10 tekneyle gidilen sonra o o dönemki yazılar Sunay yakının yaptığı araştırmalar Mehmet Kınan'ın bir araya getirdiği arkadaşlarla birlikte Şiir cumhuriyeti diye bir kitap çıktı. O Hı -hı. kitapta Kız ile ilgili yazılmış şiirler ve edebi eserler vardı. Peki Ümit şey sorayım Son ee... bir kitapta 1993'te Çelik Güler Soy'un aslında benim kitapta yer alan birçok tarihsel bilgide Çelik Bey'in arşivinden ve onun araştırma ekibinden yararlandığım dokümanlardır. Hı. O dönemde de Ülke Altı birlikte Kız kitabı çıktı. Bu en son çıkan kitap. E, en son ne zaman gittin Kız Dün e. diyeceksin. Yok. <gülüyor> e, yani bir altı sene öncesine kadar her hafta oradaydım. Peki bir bir tür uzaklaşma o eskisine anlattığın yani gizemli bir kız kulesinden şimdi artık işte akşam keyf tavsiye ederim olan üstü güzel bir yer yani işte bir akşamüstü çayı için bir motora atlayıp 10 dakikada gidiyorsun çok güzel bir mekan hele baharda falan o dışarısı olan üstü güzel olacak herhalde tavsiye ederim bir kırgınlık yaşıyor musun? yani bir, hani, yok, yok yok hiç bir kırgınlığım şey, yok. Hayal, o şeyden birine kırgınlıktan söz etmiyorum. Yani hani üzerine hayal kurduğun bir şey birdenbire işte. Benim hayalim bitmedi benim hayalim halen devam <gülüyor> ediyor. Ben <gülüyor> yeni hayaller de kuruyorum. Nedir onu? Şu anki durumuyla alakalı da e, çok hem kuleyle çok barışığım hem kendimle çok barışığım. E, ben bekliyorum ben onun hayatında bir şekilde hep vardım ve hep var olacağım ee, yani bir şekilde başka şeyler olacak ileride ama 50 yıl sonra 100 sene sonra ama ben bir şekilde olacağım orada <gülüyor> Tamam. peki bir müzik arası daha verelim yine programın sonuna doğru yaklaşmaya başladık Gürkancım müzik De sanki Ümit Elgin'le sohbete devam ediyoruz. üzerine gidiyoruz bugün. Peki e, böyle bu tür programlarda genelde konuklar bazı şeyleri söylemeyi unuturlar. Ben bir iki soru sordum ama biraz da senden bekliyorum aslında yani Kız ile ilgili. E, burada işte Çelik soyun seninle ilgili bir kitabının ön sözünde bir paragraf var. Onu okuyayım istersen. Bu kuleyi harap ve ıssız yıllarında içinde yaşayacak kadar, ona şiirler ve sevgiler sunacak kadar, her resmini, her desenini onunla süsleyecek kadar seven bu sanatçı Ümit Elgin, acaba bundan önceki hayatlarında burada görev yapmış bir Bizanslı subay ya da bir Osmanlı dizdarı mı idi diye kendi kendime soruyorum demiş. <gülüyor> Ee, olur mu? Var mı böyle bir şey? Ilancı? Ben tabii böyle bir ön, <gülüyor> ön, ön söz çıkacağını tahmin etmiyordum. Bana şöyle bir şey sormuştu. Ee, re reenkarnasyona inanıyor musun demişti. İnanıyor musun? Ee, ben de ne demiştim... Ee, ne olduğunu biliyorum ama e, yaşama şeklim değil dedim. Yani inanç biraz yaşama şekliyle alakalı. Hı, Bilmekle hı. inanmak biraz farklı şeyler. Hı, hı. E, o da böyle bir şey söyledi. Hani ben de biraz e, Çelik Bey'i anayım diye ona bir gönderme yaptım aslında bir öncesinde. Hani hı. 50 yıl sonra da olsa ben bir şekilde onunla birlikte olacağım diye. Hı. Peki bir tek tutkun kız kulesi mi? Ee, başka böyle ilgilendiğin binalar? Çok var ama kız kulesi bir, o dönem bir projeye bir isim koymuştuk biz. E, Küçük İstanbul diye. Hı hı. Aslında e, bizim dünyamız ve hayallerimiz İstanbul. E, ve İstanbul'daki birçok yapıyla alakalı, özellikle vapurlarla alakalı. Belki sana bir şey soracağım. İlgisiz bir soru gibi gözükebilir. Galatasaray adası niye öyle sefil? Yani fark etmemişler mi o adayı Bizanslılar ya da başka, oraya orada bir savunma şeyi kurulabilirmiş belki. Ya yani iki saat önce onunla ilgili bir yazı okudum. Çok yakın bir döneme kadar e, kömür deposuları kullanmışız biz o adayı. Hı hı e, hı. Ve ondan sonra Galatasaray Kulübü'ne verilmiş ve turistik tesis olarak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya çok çirkin ama yani e, şimdi o, evet burada tabi biraz mimar dedikodusu yapmak yani başka değil. bir ülkede olsaydık orası e, masal dünyası gibi bir yer olurdu herhalde. Evet, Ve şimdi... biz kömür depoları kullanmışız. Bayağı hani böyle kapkara bir ada orası. Fotoğraflarına baktım. Siyah evet, kuru kuru çeşme de vardı o kömür depoları. Şimdi... Sanırım herhalde Galatasaray'ı devredince e, karaya taşıdılar depoyu. Ben yani çocukluğumdan Yok, da... Yok hayır. Çok eskiden beri orada kömür depoları vardı zaten. Yani kuru çeşmede Yıllarca devasa kömür şeyleri, depoları vardı. Ben İskida'da da çocukluğumunu hatırlıyorum. İşte son... Ama o zaman kömür çok önemli bir evet. şeydi toplum hayatında. Yani e, dolayısıyla hani ısınmak sırf koklu olduğu için e, böyle bir e, şey e, önemli bir e, yerdi. Tabii ki o zamanki ulaşım koşulları vesaire şimdi yani orada niye kömür şeyi var ulaşımla ilgili deniz ulaşımı da var tabii yani oraya kömür taşınıyor Paradeniz'den geliyor de gemiler oraya yanaşıyorlar vesaire. Peki bize e, Kız Kulesi'yle ben en başında sormam gerekirdi belki ama ilk uyuduğun geceyi merak ediyorum ya yani da o gecenin sabahını merak ediyorum. Gece uyuyabildin mi? Ee, uyuyamadım ee, O gecenin sabahında e, Kız Kulesi'nin e, Şey tarafında Sarayburnu tarafında e, Bir sandalyede oturdum Ve bir şiir yazdım ee, Yanında mı? Yanımda olmayabilir İzmirinde ee, mi? E, şiir bir yerde bitmek zorunda kaldı Çünkü kalem bitti <gülüyor> Ama çok da fark edemiyorum Sonra o şiiri Sunay ile paylaştığımda şöyle bir şey söylemişti yani biz de o dönem paralel dönemde Kız Kulesi ile ilgili şiirler topluyorduk ve orası için yazılmış Nazım Hikmet'in, Orhan Veli'nin Edirah Meyipoğlu'nun bir sürü şiiri var ve Sunay bu şiir çok ilginç dedi bu dedi yani bulduğumuz bütün şiirler dedi Kız Kulesi'ne yazılmış şiirler dedi bu kız küresinde yazılmış ilk şiir dedi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir ilk gecenin anısı var. Bu arada ben bir saniye rica edeyim. Gürkan, şarkı çalmayalım Gökhan'a bura bağlanalım. Evet, program bitmek üzere. Son sözlerini unutun, eklemek istediğin şey var mı? Sonra bu kitap nasıl oldu? Bu kitap nasıl çıktı? En son telefonda şey demişin galiba sen bir ara ortalıkta bu restorasyon beseni şey yaparken birdenbire galiba e, şeyin e, Hamoğlu grubu onlardan teklif geldi. E, ben de bugüne kadar hani derli toplu hiçbir şey yapılmamış olduğu için aslında bizim o dönem e, Hamoğlu grubuna Hamoğlu grubuna değil de e, Tarih tarihi eser incecileri de restorasyon ve restoran olarak kullanılması hakkında Kanunsuz bir işlem yapıldığına dair dava açmıştık O dava <gülüyor> sürecinde onlardan böyle bir teklif geldi evet. Ben sadece şunun için bu işe bulaştım Çünkü benim e, iyinin kötününün doğrunun yanlışının yanında olup ismimi e, farklı yerlere çekecek bir konumum olmadığı için e, Doğru bir iş yapılması için e, Böyle bir teklifi kabul ettim Onlarla da çok doğru ve İyi bir çalışma çok yaptık. Çok güzel bir kitap olmuş. Ee, belki onların artıları eksileri de bu kitaptan anlatılıyor ama hiçbirine dokunmadılar. Hı -hı. Çok e, ortaklaşa ve hani çok özgür bırakarak beni böyle bir çalışma yaptık onlarla. Peki Gökhan e, Hattı mı Gürkan? Gökhan merhaba. Merhaba Beysul geliyor mu? Geliyor geliyor. Epey zamandır seninle sana ulaşamadık. E, nihayet bugün programdasın. Şu Avustralya'daki e, meseleyi anlatsana nasıl geçti? Ben de izleyemedim. Şimdi Be Beysun biliyorsun bu dönemler yani bizde kışı yaşadığımız dönemlerde Güney Yarıköy'de yaz var. Dolayısıyla e, Pasifik'teki tayfunlar ve Atlantik'teki hareketlerin aynı tipleri yani tropikal depresyonların meydana getirdiği büyük fırtınalar. E, tabii Güney Yarıköy'e etkisi altında ve Güney Yarıköy'de bunlara siklon diyoruz. Aynı Hı. şekilde Hint Okyanusu'ndaki adı da siklon. Böyle çok kuvvetli bir siklon e, kuzey doğusunda Avustralya'nın oluştu ve güney yarı kürede bu, bu siklonlar saatin tersi yönünde hareket ettikleri için güneyde saatte saatin tersi kuzey yarı kürede saatte aynı yönde hareket ederler. Hı. Dolayısıyla hızlı bir şekilde geldi ki bu sene biliyorsun Avustralya yalnız tropikal fırtınalarla değil ve büyük boyutta musonlarla da uğraşıyor. Evet uğraşıyor. E, çünkü <gülüyor> bu sene bölgede e, Elnino senesi var dolayısıyla e, deniz çok hızlı ısınmış durumda o bölge çok sıcak Hı -hı. Ufak, kuvvetli ısınmaya bağlı olarak da gelişen sistemler ve derinleşen alçak basınçlar tabi bölgede bu tip kuvvetli e, siklonlara sebep oluyor ki 5. kategoriden e, Avustralya'nın kuzey kesi, kuzeydoğu kesimlerinden giriş yaptı 300, evet, kilometre, şeydinde, deniyordu. Efendim? 300 kilometre deniyordu 300 km deniyordu ee, beşinci kategori dediğimiz tabii dediğin gibi 300 kilometre civar yani 150 e, natın üzerinde bir rüzgarla bölgeyi etkisi altına aldı. Ee, tabii e, bu tip tropikal fırtınalar sonucunda oluşan siklonların, hareketinlerin ve tayfunların bir diğer özelliği de karaya girdikten kısa bir süre sonra hızla zayıflamalarıdır. Zaten dün bak dün etkisini tamamen kaybetmişti. Bir gün evvelde de e, zaten e, fırtına girerek zayıfladı ve Tekrar o siktirden önce tropikal fırtınaya sonra da tropikal depresyona kurarak Avustralya'nın iç kesimlerine gelmeden kayboldu. Hı hı hı. Anladım. Peki bu arada memleketimizdeki durum nedir? Bugün süper bir lodos ve şahane bir hafif serin bir bahar havası var. Vallahi tabii şu anda Akdeniz üzerinde bir alçak basınç var. Çok fazla derin değil. Avrupa'nın geneli bir yüksek basınç etkisi altında ve ülkemiz de aslında yüksek basınç etkisi altına girdi. Ee, rüzgarın dönüşüne bağlı olarak Kapı İstanbul'da e, güneyli rüzgar var. Dolayısıyla sıcaklık yarın biraz daha artacak. Yani Ege'de ve Akdeniz'de bugün dünden beri birkaç derecelik yükseliş vardı. Yarın Marmara bölgesi ve iç kesimlerde de sıcaklık e, 4-5 derece civarında artacak, yükselecek. Fakat yağış yok. Hava açık ve yüksek basınçtan dolayı havanın açık olması gece gündüz sıcaklık farkını artıracak. Dolayısıyla yer yer yoğun olmak üzere bu gece ve yarın sis var. Yalnız bu gece ve yarın değil, çarşamba gününe kadar iç kesimlerde, boğazlarda kesimlerinde, işte Ege'de sis var. Yani tamamen tipik bir bahar havasını andıran bir sistemin etkisi altındayız. O nedenle yağış yok. Onu öncelikle belirteyim. Hı hı. Doğuk bölgelerde çok hafif bir yağış var. Tıpkı bugün olduğu gibi hafif bir kar yağışı var. Çünkü doğu soğuk ama batı 5 kesimlerde sıcaklık yükseliyor. Fakat bu e, sıcaklık yükselmesi çok uzun süreli değil. Carşambadan sonra kuzeyde sinsice bekleyen bir e, soğuk hava var ki e, özellikle bu soğuk havanın nereden gireceğini ben de merak ediyorum. Yani <gülüyor> İstanbul üzerinden, Trakya üzerinden yani Kırım, Ukrayna üzerinden mi gelecek? Yoksa biraz daha doğuya doğru kayıp e, Batı Karadeniz ve Karadeniz'in tümünü etkisi altına alıp aşağıda. Çünkü... Gireceği yer önemli ve çünkü çok soğuk bir hava. Ee, o belki İstanbul'u sıyıracak, Trakya sıyıracak ama tabii kuzey ve doğu bölgelerde çok hızlı bir soğuma olacak ki beraberinde Karadeniz'den taşıyacağı nem var. Aynı şekilde Ege üzerinden yine rüzgarın güneye dönmesiyle taşıyacağı bir, ayrı bir nem var. Ee, dolayısıyla o bölgelerde e, yoğun kar yağışları görülebilir. Yani Marmara'nın doğusundan başlayarak bu ayın 14-15'i gibi olabilir. Anladım Gökhancığım, buradan Gürkan el edip duruyor. Vakit doluyor. Vakit doldu. <gülüyor> haftaya görüşürüz o zaman. Tamam görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Bu işlerki herkes idare etsin ama çalışmadan tamam. sonra dikkat edesin. Tamam. Soğuk hava geliyor. Tamam yok. Anlayış. Görüşmek güzel. Başlayalım. Evet, Ümit Herginle kusküllesi e, konuştuk. Yeterince konuştuk mu bilmiyorum. Var mı ekleyeceğin bir şey? Hiçbir şey yok. Benim için çok keyifliydi bu programda olmak. Özellikle hani hem açık denizde olmak hem açık radyoda olmak bundan daha heyecanlısı. Ee, ...sesimin bu kentin üzerinde gezindiğini hissetmek çok büyüleyici bir şey benim için. <gülüyor> Kıskırıs ile ilgili e, tekrar konuşuruz. Anlatacak tamam. hikaye e, <gülüyor> Evet. Açık bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.